1837, numaralı konu, Irbat Bin Sariye'nin Şam Mescidinde bir melek görmesi, evet, Irbat, eşabdan yaşlı bir zattı, ölmeyi temenni eder ve daima, Ya Rab, yaşlandım, kemiklerim inceldi, beni huzuruna kaldır, diye dua ederdi, bir gün Şam Mescidindeyken, ipekli yeşil bir elbise giymiş, çok güzel bir gençle karşılaştı, genç, ona, senin şu duan nedir, diye sordu, o da, ey yeğenim, nasıl dua etmemi istiyorsun, dedi, genç, şöyle dua et, Ya Rab, Amerika, Elimi güzelleştir, ecelimi yetiştir, demesini tavsiye etti, ırbat, Allah senden razı olsun, sen kimsin, dedi, genç ben, müminlerin kalbinden üzüntüyü gideren ribail adındaki meleğim, diye cevap verdi.